Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Önce sağlık programına hoş geldiniz. Ee, Bugün yine çok değerli bir konuğum yanımda. Selim Badur hocamız bugün de bu programa katılamayacak. Önümüzdeki haftadan itibaren aramızda olacak. Ama konuğumu tanıtmadan önce izin verirse konuğumda bir iki konuda söz etmek istiyorum. Öncelikle Bekir Ağırdura, Sayın Bekir Ağırdıra yeni yapacağı programda başarılar dilerim. Ben de merakla e, dinleyeceğim çünkü çünkü bize gerçekten yeni bir söz gerekiyor. E, başarılar diledikten sonra e, programın başını dinlerken destekçilerimiz söyleniyor. İzhan Levi Coşkun'da birkaç programdır destekçimiz. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Benzer alanlarda çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik konusunda ben de yüksek lisans yaptım. Kendisine de bir teşekkür etmek istedim. E, Konuğumuz hemen söyleyelim daha önce de biz konuk etmek istedik ama akademik çalışmaları yüzünden maalesef katılamadı programımıza. Akademik çalışma derken de öğrencilerimiz sınav yapacaktı. Ondan dolayı katılamadı sınav okuyacaktı. Kendisi bir akademisyen hemen tanıtalım. Doçent doktor Okan Toygar ile konuşacağız bugün. Okan hocamız göz hastalıkları uzmanı oftalmalog. Ee, Bahçeşehir Üniversitesi'nde de göz hastalıkları ana bilim dalı başkanı olarak çalışıyor ee, ve aynı zamanda da sahada hekim olarak da görev yapıyor hem akademik alanda hem e, hekimlik çalışmalarını sürdürüyor. Bunlar yetmiyor ee, bir de Okan hocamız yazıyor. Bu da yetmiyor bir de çok güzel bağlama çalıyor. Ee, şimdi biz hepsini konuşacağız bunlara ee, Okan da Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim e, tanıtımınızda söylemiş olduğunuz sözler için. E, çok teşekkürler. tıp konuşacağız hem edebiyat konuşacağız ama e, ilk öncesi sen bir akademisyensiniz. O konuda da biraz başlamak istiyorum. Göz hastalıkları uzmanlığı e, tıpta <gülüyor> uzmanlık sınavında en zor girilen e, çok da istenen bir bölümdür. Siz de eminim evet. asistanlarınızla akademik çalışmalarınızı da sürdürüyorsunuz. Son tıpta evet. uzmanlık sınavında hani bunu bir çözüm olarak mı gördüler? Hekim istihdamını arttırmak için bilemiyorum. Tıpta uzmanlık kadroları çok arttı. Evet. Siz bunu nasıl buluyorsunuz? Olumlu mu? Mı? Bu kadar çok asistanı eğitebilecek... E, akademik kadroya sahip miyiz? imkana sahip miyiz? E, bu konudaki görüşlerinizi almak istiyorum. Evet. E, şimdi son dönemde e, biliyorsunuz son e, TUS açılan kadroda %100 e, oranda bir artış oldu. E, buna pek çok bilim insanı da itirazan sayısının artmasıyla çözülmeye çalışılıyor gibi bir yola girildi. Aslında bu daha öncesinde dışına giderlerse gitsinler zihniyetinin ve biraz da AKP'nin artık çökmüş olan sağlıkta dönüşüm programının bir sonucu olarak değerlendirebiliriz bunu. Yani sonunda söyleyeceğim ve başta söyleyeyim. Çünkü altyapı olmadan yapılan bir durum konusu. Göz hastalıklarında da 3 katına çıktı bu. Yani normalde %100 toplaması sayısı 6000 bin. kadrosu da 3 kat arttırıldı göz hastalıklarının. Mevcut koşullar bile yetersizdi. Mevcut koşullarda bile eğitimde bir niteliksel olarak düzeltmeye ihtiyaç vardı. Zaten cerrahi eğitimin köklü geleneğine ve çağdaş tıp eğitiminin gerçeklerine ve verilerine akır bir durum aslında bu kadar fazla arttırmak. Öncelikle bu arttırma yaparken ilgili branşta bir, gerçekten bu kadar bir uzman hekim ihtiyacı var mı buna bakmak gerekir. Bir de fakültelerdeki eğitim kadrosuna bakmak gerekir ilgili branşta. Örneğin göz hastalıkları bölümünde bir uzman hekim ihtiyacı ne kadardır? Ve bu ihtiyaçcı karşılayacak eğitim kadrosunun durumu nedir? Buna bakmak lazım. Bunlara bakmadan bir belki de asistan hekimler ucuz iş gücü olarak görüldüğü için böyle bir yola gidildi diye düşünüyorum. Bir diğer nokta da aslında Türkiye'de bir Biliyorsunuz kışkırtılmış bir sağlık sistemi var. Yani ne demek bu kışkırtılmış sağlık hizmeti? İşte hastayı müşteri gibi gören bir anlayış ve tedavi edici sağlık hizmetlerine öncelik verme. Tedavi edici sağlık hizmetlerine öncelik verildiği için koruyucu sağlık hizmeti. Yani hastalar hastalanmadan koruyucu önlemler verilmeli alınırsa aslında bu denli uzman hekime de ihtiyaç olmayacağı çok aşikar. Ancak bizim ülkemizde biliyorsunuz özellikle sağlığın özelleştirilmesiyle birlikte tedavi edici sağlık hizmetlerine ağırlık veriliyor. Bu da tabii sağlıkta özelleştirme ve bu sermaye sahiplerinin daha fazla kazanabilmesi için daha fazla hekime ihtiyaç, daha fazla uzman hekime ihtiyaç var. Ama bu uzman hekimi yetiştirecek kadrolar ve fakülteler buna uygun mu? Yani bu neticede ileride ortaya çıkacak sonuçlar hem eğitim açısından yani hekim eğitimi açısından olumsuz hem de gerçekten tüm çabamız zaten nedir? Yaptığımız meslek halkımızın sağlığı içindir. Halkın sağlığı için de olumsuz bir durum söz konusu oluyor. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Aynı şekilde biz bizim göz hastalıkları içinde bu böyle. Ee, Okan hocam sizin tezlerinizi incelediğimde e, genelde böyle değişik cerrahi dallarda filan tez yapılır. Sizin e, teziniz de çocuklarda göz sağlığı taraması üzerine olmuş. Aslında hani yolunuzu da baştan mı belirlemişsiniz diye düşünüyorum. Evet evet evet evet. Yani, <gülüyor> halkın sağlığı dedik bayağı halk sağlığına yakın bir tez evet. yapılmış. Evet ee, evet. Ben bu konuda bir soru sormak istiyorum. E, göz sağlığı e, taraması e, sizce e, ne kadar sıklıkla hangi yaş gruplarında yapılmalı? Şimdi e, <gülüyor> göz e, taramalarında e, ki en önemli şey aslında öncelikle Erken yaşta, okul öncesi çağ çocuklarının göz taramaları oldukça önemli. Tüm sadece göz için değil, tüm tıp alanı için düşündüğümüz zaman taramaların maksadı nedir? Taramalar erken tanının önemli olduğu, genellikle belirti vermeyen bazı hastalıkların erken dönemde yakalanması gibi. Örneğin meme kanserinde erken tanı çok önemlidir. Ve erken tanı hayat kurtarır. Gözde de iki önemli konunun altını çizmek gerekir. Bir tanesi çocuklarda erken dönemde yakalanmış olan göz tembellikleri tedavi edilebilir. Ancak 12 yaşından sonra eğer bir çocukta bir göz tembelliği ortaya çıkaran bir patoloji saptanmışsa bu tedavi edilemez. Ve o göz artık görmez. Ya da görmesi azdır ve görmeyi arttırıcı herhangi bir tedavi uygulayamaz. Ne cerrahi tedavi ne gözlük tedavisi ne de kapama tedavisinden fayda görür. Şimdi istatistikler şöyle. Okul öncesi çağda yani 6 yaş öncesi Diyeyim. yapılan Göz taraması yapılan ülkelerde e, örneğin Kuzey Avrupa ülkelerinde göz tembelliği toplumda görülme oranı %1 iken e, okul öncesi çağda bu taramanın yapılmadığı ülkelerde yaklaşık 4 katı %4 görülüyor. E, bu oldukça önemli. İkinci önemli konu tarama açısından erken Erkentan'ın önemli olduğu glokom. Yani göz tansiyonu hastalığı, glokomda da göz, e, glokomların %70-80'i e, de bir, hiçbir belirti vermez. Yani hastayı doktora getiren bir bulgu vermediği için erken tarı bunlar da önemlidir. Ancak e, yine e, yani bir, ilk ilk sorunuzda konuştuğumuz konu ilgili olarak e, göz taramaları ve diğer taramalar bazen e, sadece bir aralar alışveriş merkezlerinde biliyorsunuz yapılıyordu, stand kuruluyordu oraya, orada bir ölçüm yapılıyordu. Onlar çok anlamlı şeyler değil. Yani orada herhangi bir şeyi tespit etmeniz, yapmanız çok zor. Ancak belirli bir aletle, debatla ve şeyle giderseniz ve bir o yönde bir hekimle birlikte bir tarama yaparsanız ancak o şekilde mümkün. Bu daha çok özel hastanelere hasta çekme ve Oraya hani gelmişken başka de yapma amaçlı kullanılan bir hal e, haline almıştı. Evet, e, tabi bu da göz hastalıklarının farklı konularından bir tanesi. Evet. E, göz hastalıkları uzmanı olmayan kişilerin tarama yapması. E, farklı branşlarda pek evet. bunu görmüyoruz, ama göz hastalıklarında görüyoruz. E, evet. bu da hani bir açmazı gibi. Bilmiyorum Göz Hastalıkları, board Dernekleri herhalde bunlarla ilgili görüşler sunuyorlardır diye düşünüyorum. E, tabii, tabii tabii. Gerekli e, müdahaleler yapılıyor. Ama tabii yani e, biraz son dönemlerde azaldı aslında bu alışveriş merkezlerindeki evet. ya da kısıtlandı yani, sağlık müdürlükleri tarafından. E, ama yani taramanın dediğim gibi göz. İki önemli konu glokom ve okul öncesi çağdaki e, okul öncesi çağdaki çocukların göz muayeneleri aşı gibi yani zorunlu e, hale getirilmeli. Mutlaka hem şaşılık yönünden hem de e, hipermetropi yönünden mutlaka bu çocukların görülmesi lazım. E, hocam kötü bir haber vereyim. Maalesef aşı da zorunlu olmadığı için bazı aileler yaptırmıyor. Ama yani e, en azından seçimli zorunluluk diyelim konusu evet. iyi olur diye düşünüyorum. Evet, e, yani zorunlu da mı? Yani artık şey değil. Hani zorunlu aile, aşılar Aile isterse yaptırmıyor e, hukuki kararlara göre hocam. E, evet. Maalesef hani bu da çok tartışılan bir şey. Halk Sağlığı aslında bir aile çocuğunun hayatıyla ilgili bir karar alıyor. Sonuçta o çocuk başka bir birey aslında. Belki evet. ona ileride sorulsa o aşıyı o gün yap, olmak isteyebilir. Ee, ki aşıyla önlenebilir hastalıklarda ne kadar çok maalesef zorunlu tutulamıyor artık. Ee, evet. evet bir müzikle ara verelim. E, müzikleri hep doktor arkadaşlarım se e, seçiyor e, bir arkadaşım da bana sitem ediyordu benim seçtiklerimi hiç çalmıyorsun diye e, <gülüyor> o zaman onun seçtiğini bu, bugün hep onun seçtiğini çalacağım e, <gülüyor> Paşabahçe Onkoloji'ye bir selam gönderelim o zaman Abdülamaz seçti Kurt Elling'den geliyor Süper Blue <gülüyor> Don't live resigned in total blindness To that undefined reminder What's creeping up on y'all. High. Take the grime of the house of lime your time is The important thing is to pull yourself up by your own hair. Turn yourself inside out And see the whole world With fresh eyes Pick up a trick with you. Breakthrough You ought To get to pursue Charlie Hunter. Önce sağlık devam ediyor. Ee, konuğumuz doçent doktor Okan Toygar bizimle birlikte çalışıyor. Ee, Hemen e, konumuzu e, tekrar edebiyata doğru yönlendiriyoruz. Ama öncesine bir müzik arası verdik. Müzikle e, devam edelim. E, Okan Hocam, e, müzikle ilişkinizi e, sormak istiyorum. Ne kadar zamandır var e, hayatınızda müzik ve e, bağlama ne kadar zamandır var? Müzik, e, benim ortaokul yıllarından beri... Genel olarak halk türkülerine, halk müziğine ilgim vardı. Ortaokul yıllarım işte 1981 sonrasına denk geliyor. O yıllarda ruhisu ve zülfüvaneliği çok dinlerdim halk müziği olarak ve Yine e, o yıllardaki aslında biraz e, politik bilincimin oluşmasında da hem e, o dönemde okuduğum bazı kitaplar e, ama ağırlıklı olarak da bu dinlediğim müziklerin etkisi olmuştur diyebilirim ya da e, birbirini e, arttırmıştır e, diyebilirim e, ve o, o yıllardan bu günümüze kadar yani 2015'e 2016'ya kadar de sadece dinleyiciydim. Ee, sonrasında bağlama e, dersi e, almak istedim ve e, bir e, bağlama e, hocam var. Kendisi e, İstanbul Teknik Üniversitesi e, Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu. E, şu anda müzik öğretmenliği yapıyor. Evren Öntaş. Onunla birlikte çalışmaya başladık ve hala da devam ediyoruz. Bu bağlama yani benim bir tabii bağlama ustadı gibi hani öyle bir zaten bu kadar kısa sürede öyle bir şeyin olması mümkün değil ama bizim daha çok yaptığımız şey şu. Ben onlar çok sevdiğim türkülere birlikte çalıştık ve bugüne kadar da birkaç tane projemiz oldu onunla birlikte. Bu projelerden bir tanesi Bedir Rahmi'nin Türküler Dolusu şiirinden ismini alan Türküler Dolusu konserleriydi. Burada Türkiye'nin geçmişte edebiyat, siyaset alanında etkin olmuş isimlerini, onların şiirlerini, onların türkülerini, örneğin Ahmet Arif'in şiirlerini, ya da Ruhisu'nun türkülerine 68 kuşağının e, devrimcilerinin hikayeleri ve onlar için yazılan türküler örneğin Kızıldere Ulaşağat, Nurhak türküsü e, Şarkışla türküsü gibi e, bunları e, hep söylemiştik ve bunların hikayesini anlatarak e, ardından Sevda türküleri e, konserlerimiz oldu bunda da yine Karaca Olandan günümüze kadar Neşat Ertaş'a Aşık Mahzuni'ye kadar. 1993-2 Temmuz'unda Sivas'ta katledilen Hasret Gültekin'in e, Nesim İçimen'in e, onların sevda türkülerini yine Zülfü Livaneli'nin e, sevda türküleri oradan seçerek yaptınız zaman bunlar da hep bir e, konser şeklinde değil bir anlatı e, şeklinde oluyordu. E, ve e, projeksiyonla ...o döneme ait veya da hikayeye ait bazı görüntüler, video, fotoğraflar paylaşarak oluyordu. Son dönemde de, son 2-3 konserimizde de Ruhisu üzerine yaptım. Ruhisu da Ruhisu'nun hem yaşamı, sanatı ve mücadelesi üzerine bir anlatı olmuştu bu. Bu şekilde yani benim müzikle ilgim. Daha çok halk müziğiyle ilgili. Hocam peki öğrencilerinizde de e, bağlama saatleri, bağlama günleri yapıyor musunuz? Öğrencilerimle yapmıyorum ama bir, e, iki yıl önce galiba ya da 2020 galiba pandemi başlamadan bir ay evvel 14 Şubat'ta Bahçeşehir Üniversitesi'nde e, bir sevda türküleri konseri yapmıştık 14 Şubat'ta sevgililer gününde ee, yine şeyle e, görüntüler ve e, videolarla o da oldukça güzel olmuştu e, hocam belki bu yılda yaparsınız hem ben size bir şey daha söyleyeyim 14 Şubat aynı zamanda dünya öykü günü belki edebiyatla evet. da birleştirip e, evet. böyle bir şey yapabilirsiniz diye düşünüyorum evet evet çok iyi olur <gülüyor> Ee, Okan Hocam e, siz edebiyatla, müzikle e, ilgilisiniz, ilişkilisiniz. E, peki e, birçok öğrenciyle de üniversitede karşı karşıyasınız. Siz kendi kuşağınıza baktığınızda ve bugüne baktığınızda e, öğrencileriniz yine bu konularla ilişkili mi, ilgili mi edebiyata, sanata ilgileri var mı? Ee, yoksa internet çağı ile birlikte e, çok fazla bilgi bombardımanı var. E, bu yüzden e, daha mı e, dağınıklar belli konulara e, şey yapamıyorlar mı, e, yönelemiyorlar mı? Şimdi aslında bu bence kanayan bir yara. Bizim kuşağımız da dahil olmak üzere biz çünkü 12 Eylül sonrası yetişen bir kuşağız 1980 sonrası ortaokul ve liseyi okumuş bir kuşağız ve 12 Eylül sonrası ile öncesi arasında çok belirgin bir fark olduğunu görüyoruz bu kuşağa mensup kişiler göz önünde bulundurduğumuz zaman bizim kuşağında kendine ait bazı özellikleri vardı biz 12 Eylül sonrasında ANAP'ın 1983'te iktidara gelmesinden sonra tabi burada şey 12 Eylül'ün çok büyük etkisi var. Tamamen gençliği depolitize etmek gibi bir misyonu vardı ANAP'ın. Ve bunu da açık açık söylemişlerdi. O dönemin hükümet sözcüsü Mesut Yılmaz'ın böyle bir şeyi vardı demeci vardı daha sonra da kültür bakanı oldu yani o, bunu söyleyen kişi kültür bakanı oldu şimdi ve bunu da çok büyük ölçüde başardılar örneğin benim okuduğum okul Tarsus Amerikan Koleji mezunuyum ben o dönemde yani 1981-88 arasında Tarsus'ta bulunduğum dönemde bizim okulumuzun kütüphanesi güneyin en büyük kütüphanesiydi. Belki hala da öyledir. Fakat bize hiçbir zaman toplumcu gerçekçi Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinin öne çıkmış yazarlarının kitapları okutulmadı. Bunu dönemsel bir... Evet, Okan Hocam'ın e, sesinde bir sorun var zannediyorum. E, prodüksiyondan da destek alabilirsem teyit almak istiyorum. Efendim? E, Okan Hocam, sesinizde bir e, kesinti oldu. Bir yarım dakikalık. Öyle mi? Evet. Tamam. Devam edebilirsiniz. Şimdinin öğrencileri nasıl onu anlatıyordunuz. Bir de Tarsus Amerikan Koleji'nde... E, Kitapları anlatıyordunuz bize, kütüphaneyi evet. anlatıyordunuz. Evet, çok büyük bir kütüphaneydi. Önce sağlık devam ediyor. Konuğumuz Okan Toygar, sesle ilgili bir sorun yaşadık. En heyecanlı yerinde kalmıştık. Tarsus Amerikan Koleji Kütüphanesi'ndeyiz. Evet, şimdi tabii genel bir değerlendirme ben yapıyordum. Hani bizim kuşağımızla ilgili, 12 Eylül sonrası bir kuşak bugüne gelmek için söylemiştim onu. Yani o günlerden başlayan bir çabanın bugün ortaya çıkan sonucu olarak söylemek istediğim şey. O nedenle bu bizim bir kanayan yaramız demek istemiştim. Bizde yani gençliği depolitize etme amaçlı özellikle yani bu yapıldığı için hiçbir zaman bir şey bir kitap okuma alışkanlığı öğrencilere verilmedi. Bugün de hala o günden bugüne geldiğimiz zaman hele bugün sizin de söylediğiniz gibi daha fazla bilgisayar, internetin de yaşama tüm ağırlığıyla girmesiyle bu tamamen şu anda yani okuyan çok az. Okullarda bazı nadir okullarda ben duyuyorum kitap e, okutulduğunu. E, bu okutulan kitapların e, bir kısmı da e, bizim yine ben benim söylediğim yani toplumcu gerçekçi bizim edebiyatımızın edebiyatçılarımızın e, kitaplarından ziyade daha çok başka kitaplar e, oluyor. E, bu nedenle ben yani bizi benim öğrencilerimde de bu sizin e, tespit ettiğiniz durumu elbette görüyorum. yani edebiyatta dan biraz kopuk bir gençlik olduğunu düşünüyorum. Hocam bu konuda akademisyenlerin de rolü olamaz mı? Akademisyenler sizce öğrencilerine daha fazla okumaya, daha fazla yani tıbbi bütündür çünkü bir pratik daldır aslında daha fazla okumaya, daha fazla sanatla ilgilenmeye yönlendiriyor mu? Yoksa burada e, akademisyenlerin de e, bir e, sorumluluğu var mı? Siz nasıl görüyorsunuz çevrenizdeki arkadaşlarınızdan da? E şimdi söylediğim gibi tabii bu dönemin akademisyenleri bizleriz. Ya da e, ya bizim kuşağımız. Biraz evvel bu, anlattığım kuşak size e, bu nedenle e, görev beklediğimiz akademisyenlerin de çoğunun e, kitap okuduğunu e, düşünmüyorum açıkçası yani bu belki bizden bir önceki kuşakta olabilir hani 80 öncesi e, kuşakta e, olabilir yani benim söylediğim tabii elbette bir genelleme. Dolayısıyla hı hı. bir kitap alışkanlığı olmayan e, akademisyenlerin öğrencilerine zaten hani kitap okumayı ya da edebiyatla ilgilenmelerini e, önermeleri çok zor, hatta mümkün değil. E, o çok büyük bir şey ıskalanıyor aslında, yani gerçekten çok, e, inanılmaz bir şey ıskalanıyor. İşte biraz evvel size söylediğim gibi, yani hani Çukurova'da bir okulda okuyorsunuz, orada oralarda hani büyümüşsünüz ama bir tane bile yani Çukurova'nın tüm e, emekçilerini, işçilerini, ırgatlarını, e, şehirli yoksulları yazmış olan bir Orhan Kemal'in e, bir tane bile kitabı size okutturulmamış. <gülüyor> Örneğin. Yani bu çok büyük bir eksiklik olarak görüyorum ben bunu. Izkalanıyor yani. Bunlar ve de bir, bir çok büyük etkisi var. Hani bir çocuğun yetişmeye ve erişkinliğe adım atmasında bu kitapların çok büyük etkisi var. Yani siz tabi libayatçı olarak siz de benim gibi düşünüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bir de hekimlikte anamnez almak yani şikayet dinlemek vardır ve onu kaydetmek vardır. Doktorun evet. bir görevi de dinlemek ve kaydetmektir. Aslında tanınım bir kısmı da bu aşamada konur. Bu, bunu anlayıp Doğru kayıt etmek açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum e, okumanın. E, bilemiyorum e, hani kıyas yapmayayım ama herhangi bir e, tıp kitabı kadar e, sanki romanları öyküleri okumakta e, bir yüzde yirmilik önemi var diye düşünüyorum iyi hekimlik için. E, Okan Hocam, evet. e, bir yanda okumak dedik, şikayeti dinlemek dedik ama e, Nazım'ın makinelaşmak şiiri gibi tıpta biraz makinelaşıyor. E, evet. Özellikle de sizin branşınız, göz. E, her şey makinelerle yapılıyor. E, hocam ne olacak bu durum? İnsan gücüne evet. yavaş yavaş ihtiyaç <gülüyor> alacak mı? <gülüyor> e, şimdi tabii e, yazarlar, şairler ve sanatçılar yaşadıkları dönemdeki toplumsal değişime tanıtlık ediyorlar. E, makineleşme e, istiyorum şiirinde de galiba Nazım'ın erken dönem şiirlerinden e, bir tanesi. E, yani o dönemle ilgili e, olduğunu düşünüyorum. Tabii i̇ncelemek lazım. E, orada makineleşmeye olan bir hayranlığı var değil mi? Nazım Hikmet'in. Yani şimdi evet makineleşme. Fütürist et, etki hocam. Fütürist etki. Evet. Yani o evet. Şimdi biraz o döneme ait belki de pragmatik sebepler içerdiğini söylemek mümkün. Yani makineleşmeye çünkü Marksist bir şairin makineleşmeye olan ayranı Belki 1950'lerde bu şiiri. Yazmazdı ya da başka türlü yazabilirdi 1950'ler sonrasında özellikle Türkiye'de e, Demokrat Parti dönemi işte Marshall Yardımı vesaire sonrasında örneğin yine aynı örneği vereceğim. E, Orhan Kemal'in romanlarında e, hatta öykülerinde ekmek kavgasında ya da e, bereketli topraklar üzerinde ya da e, bu hanımın çiftliği işlemesinde o çok şeydir mesela oradaki... Muzaffer Bey'in e, tanımdaki makinalaşma ile ilgili görüşleri e, çok şeydir e, bu yönde bize çok önemli bilgiler verir çünkü o dönem e, kapitalizmin laboratuvarı gibidir e, Çukurova ve makinalaşma ile arazilerin hızla e, az sayıdaki büyük çiftçilerin elinde e, toplandığı işaret eder e, Orhan Kemal e, bu romanlarında. Yani tıp, tıptaki tıbbi cihazlardaki şeye gelecek olursak elbette yani makinelaşma ve teknoloji oldukça önemli. Çok çok yani bazı aletler var bizim elimiz ayağımız bir, yani bozulduğu zaman iki gün sorunlar yaşıyoruz. Fakat şunu unutmamak lazım Türkiye tıbbi cihazlarda çok net bir şekilde ithalatçı bir ülke konumunda. Yani hepsi, hepsi bize yurt dışından e, geliyor. Ee, üstelik bir tek gözde değil ama sizin dediğiniz gibi gözde çok varlıklı görüntülemeler var, radyolojik aletler, i̇şte ameliyathanedeki aletler var, cihazlar var biliyorsunuz. Ee, işte fizik tedavi olsun, diş hekimliğinde olsun, radyoterapi de yani pek çok alanda e, makineler var. Şimdi bunlar bizim, bunlar çok önemli. Ama bunların dağılımı iyi yapmak lazım. Yani hem bir şehirdeki dağılımını hem de ülke genelindeki dağılımını iyi yapmak lazım. O da e, elbette e, sağlıktaki özelleştirmenin bu kadar yoğun olduğu ve bu kadar denetimsiz olduğu bir ülkede e, mümkün değil. E, bu da neyi getiriyor? Hani diyeceksiniz bir kişi diyebilir ki e, yani ne kadar güzel her yerde aletler var. Ben bir başka ülkeye gidiyorum bu kadar fazla yok bir MR için sıra bekliyorum vesaire bunlar denilebilir. E, ama Türkiye'de böyle değil denilebilir ama bu böyle olmuyor. Çünkü özel e, sağlıkta özelleştirmeden dolayı e, bu cihazların bir, hepsi de yurt dışından geldiği için bir ederi var. Ve bu ederde daha çok e, hastalardan sağlık çalışanlarından ve hekimler üzerinden aslında çıkarılıyor. Bu, halbuki bu bir devlet kontrolünde e, kamulaştırarak bir kamusal sağlık hizmeti gibi e, yapılsa e, belki bunun çok çok altında bir giderle e, pek çok kişinin bu e, tetkiklere ya da bu teknolojik imkana yine e, ulaşması mümkün olacak. Yani benim makinelaşmayla ilgili düşüncelerim bunlar. E, Okan Hocam herhalde e, bizlerde e, doktorlarda hekim olmaya devam edeceğiz. Bir gün tıp mühendisi olmayız diye düşünüyorum hocam. E, dilerim e, makinalaşma bu sonucu doğurmaz. Sadece bir karar destek mekanizması olarak kalır. Evet. E, Okan Hocam e, bir de sizin yazdığınız portrelere gelmek istiyorum. Bizim ortakta bir e, arkadaşımız var. E, dostumuz var. Atol Behramoğlu. Evet, evet. Ona da bir selam yollayalım isterseniz. Evet. Benim de arka sokağımda oturuyor. Evet. E, portreleri yazmaya nasıl başladınız? Nasıl bir araştırma süreci sonucunda yazıyorsunuz? Bu portre yazmak çok emek gerektirir bir e, durumdur. Evet. E, biraz bu konularda portre nasıl yazılır? E, siz nasıl merak saldınız bu konuya? E, bu konuda bize bilgi verir misiniz Okan Hocam? Evet. Şimdi ben size söylediğim gibi ortaokul yıllarından bu yana e, hep e, toplumcu gerçekçi e, yazarlarımıza sanatçılarımıza hep e, ilgi e, duymuştum ve okumalarım genellikle bu çizgide devam etti ve bugüne kadar geldi. E, bunları yaparken ben e, e, biyografileri de çok e, merak ederim her zaman ve e, bu şairlerin e, sanatçıların yaşamını e, anılarını e, hep merak etmişimdir. Portre yazma düşüncesi bir defa ilk önce buradan e, çıktı ve bu portreyi yazarken ben e, örneğin e, ruh hissiyle ilgili e, yazmıştım e, Behice Boran'ın e, portresini yaşamını Ahmet Arif'in e, yazmıştım. Sabahattin Ali, e, Atol Behramoğlu sizin söylediğiniz gibi biraz sonra biraz daha ayrıntılı bahsedeceğim. E, Terzi Fikri'nin e, yazmıştım. Şimdi bunları yazarken e, Mücahit Orhan Tütengil e, de yazmıştım. E, bunları yazarken hep e, yakınlarıyla gerekli görüşmeler yapıyorum internette veya bazı kitaplarda olan bilgilerden ziyade bilinmeyeni anlatmaya çalışıyorum elbette yazdığım yazıda mutlaka bilinenlerden de bazı bilgiler oluyor ama bilinmeyenler de yer alıyor çünkü onu röportajda ben yaptığım röportajda öğrenmiş oluyorum Ruhi Su'yla ilgili yazı yazmadan önce oğlu Ilgın Su'yla görüşmüştüm. Cavit Orhan Tütengil hocamızın kızıyla görüşmüştüm. Yine İlhan Erdost'u yazarken eşiyle görüşmüştüm Güler Dost'la. Bunlar aslında biraz da edebiyat literatürüne. De, hani, kısmen e, din bir katkı da olmuş oluyor. E, Atol Behramoğlu'yla ise e, bizim dostluğumuz e, yaklaşık 15 yıl öncesine uzanıyor. 15 yıl önce ben Adana'da yaşıyordum. Kitap fuarına geldiği zaman e, orada görüşmüştük evet. ve o dönemden bu yana hep devam ediyor. E, siz de e, biliyorsunuz yani bizim e, şiirimizin e, yine söylediğim gibi toplumcu, gerçekçi, devrimci şiirimizin önemli, en önemli e, ismi. E, Nazım Hikmet'ten e, bugüne kadar gelen Ahmet Arif, Hasan Hüseyin Korkmazgil, e, Can Yücel, belki. E, Özdemir İnce. E, onunla birlikte atol Behramoğlu da önemli bir isim. Aynı zamanda tabii Atıol Behramoğlu e, toplumsal mücadelenin de içerisinde sadece edebiyat yönüyle değil. Ee, Server Tanil'e'nin bir aydın tanımı var izninizde. Onu e, hatırladığım kadarıyla söylemek istiyorum. Server Tanil'e aydını şöyle tanımlıyor: Çağ'ın e, anlamını kavramış, e, bilincine varmış ve çağdaş değerlerin hayata geçirilmesi için mücadele eden insan olarak tanımlıyor. Yani çağ'ın anlamını kavramış kavramakla bilincine varmak yetmiyor. Çağın değerlerinin hayat bu değerlerin hayata geçirmesi için mücadele etmesi gerekiyor bir kişi aydın demek için. İşte Atol Behramoğlu böyle bir kişi. Siz de takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Pek çok kişi biliyor. Yani nerede bir adaletsizlik, eşitsizlik varsa Atol Behramoğlu'nu 1960'lı yıllardan beri hep orada görüyoruz adaletsizliğin, eşitsizliğin ve sömürünün karşısında dimdik duran sol edebiyatımızın önemli bir temsilcisi olarak görüyorum ben. Bu kendisiyle görüşmelerimiz sırasında ben biraz evvelce size söylediğim gibi sanatçıların anılarını onların bilinmeyen bazı özelliklerini de merak ettiğim için ona hep ben sorardım Ahmet Arif nasıl bir? Kişi Cemal Süreyya ile karşılaşmış mıydınız vesaire. Yani bazı yazarlarla ilgili Yaşar Kemali sorardım örneğin ee, Aziz Nesin, Aziz Nesin'le e, Türkiye Yazarlar Sendikasında e, birlikte çalışmışlar ve yayınlanmış mektuplaşmaları var biliyorsunuz. E, ben zaten o, Atol Behramoğlu tanışmadan evvel Atol Behramoğlu'nun 40'lı yaşlarda katarak ameliyatı olduğunu, e, nerede olduğunu e, Aziz Nesin'le olan mektuplaşmalarından öğrenmiştim. Atol Bayramoğlu ile karşılaştığımız zaman kendisine yani bir göz hekimi olarak karşılaştığımız zaman daha yani herhangi bir muayene de yapmadan bunu söylediğim zaman şaşırmıştı. <gülüyor> o şeyde anılarında okuduğum için ee, Okan <gülüyor> görüp e, anlıyorum deseydi daha da şaşırtmak için. <gülüyor> <gülüyor> muayene, muayene etmem gerekmiyor. <gülüyor> e, sonuç olarak ben ona sonra bir gün dedim ki biz bir acaba ben sizle söyleşi yapsam bu bir edebiyat anıları e, edebiyatçılarla, şairlerle e, olan anılarınızı onun da hoşuna gitmişti. E, daha sonra araya biraz zaman girdi. Kendisi bir başka e, teklifle e, geldi bana ve dedi ki e, bir seninle nehir söyleşi yapsak e, böyle bir çalışmayı e, yapar mısın? Ben de çok büyük memnuniyetle kabul ettim. E, şimdi iki yıldır iki yıl evet iki, tam iki yıl oldu. E, kendisiyle e, söyleşiler e, yaptık dönem dönem ve o söyleşileri e, bu yıl Kitaplaştırmayı düşünüyoruz. Tam ismini söylemeyeyim, o sürpriz olsun. Ama Atol Behramoğlu'nun siyasal kimliği üzerine bir kitap olacak. Bir Sürprizim. gün mutlaka mı acaba Hayır <gülüyor> değil. <gülüyor> değil. <Değildir, Bilmem> Sormayım, <gülüyor> şey yapmayım, Zorlamayayım. Evet. Ne zaman çıkacak belli belli mi kitap? Yani bu yıl içerisinde. Çıkarmaya çalışacağım. Yani benim biraz çalışmam lazım. Evet evet ee, sürekli... değil mi? Hani çok... <gülüyor> konuşanın biraz değil zaman... çalışanın, e, e, soranın çok çalışması gerekiyor. Evet. Ee, Aslında yetim... soruları bitirdik büyük ölçüde, bitirdik soruları. Ama e, işte benim onları üzerinde çalışmam ve bazı röportajlar yapmam lazım. E, başka sorularla. E, ...yazar, sanatçı ve aydınlarla biraz hı hı. kitaba katkısı olması nedeniyle... Hı hı. ...yani aslında sorularımız, görüşmelerimiz yani bitti gibi daha tabii şey yaparız ama... Ya ...benim üzerinde çalışmam lazım. Evet bir de onların düzeltmeleri de çok uzun sürüyor aslında. En zoru bence söyleşilerde o en son düzeltmeler... Çünkü düzeltmelerde de insan iki arada kalıyor. Bir konuşma dilini bozmak istemiyorsunuz. Çünkü o zaman hani evet. sıcaklığı bozulur kitabın. Ama belli şeylerde de düzeltmeniz gerekiyor. Bana e, söyleşilerde, röportajlarda e, en zor şey o düzeltme kısmı gelir. Yoksa Çok motomot sakın. düzeltecek olsanız hani düzeltip geçersiniz. Ne olacak ama Bravo. orada motomot da düzeltilmiyor. Evet. Evet. Ondan Tam dolayı zordur. zordur ama harika Çok <gülüyor> eminim. Evet. Evet, sağ çok teşekkür ederim ee, okan hocam katılımınız için çok çok teşekkür ederiz programımıza ee, birçok yönünüzde e, sizi konuştuk e, dinleyenlerimizde tanımayanlar tanıma fırsatı buldular eminim okurlarınız da vardır e, onlar da ok dinliyorlardır şu anda bizi e, çok çok teşekkür ederiz katılımınız için hocam ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için çok teşekkürler ee, ve de e, dinleyenlerimize e, bir kez daha güzel hafta sonları, güneşli hafta sonları diliyoruz. E, evet. Son şarkımızı yine e, Abdüllama seçti, e, onkolog arkadaşımız seçti. E, şu anda görev yapan mesailerindeki tüm doktor arkadaşlarımıza, herkese, tüm sağlık çalışanlarına ve tabii ki Tüm çalışanlara selam gönderiyoruz bize kulak verenlere ve de e, maalesef zehirlikle bitiriyoruz.